Allah şüphesiz Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü elbette duydu onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.